Azap Allah ﷻ ﷺ Ve nistayinuhu ve nistafiru. Ve nazoap Allah ﷻ ﷺ şururu enfesenabın siyata amalına. Men yehtehil Allah ﷻ ve men yudlil falā hadiilah. Ve eşhedü en ilāhe illa Allah vahdehu āthuhu la sharikila. Ve eşhedü ān Muhammeden abduhu ve rasuluh. Amma bat. fe inne hadis kitab Allah ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve şerral umuri muhtesatuha ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin fînner Allah izin verirse ehli sünnet ve cemaatin iman ve tevhide dair akidesini e, ders olarak başlayacağız. Bugün bir başlangıç yaparsak inşallah ileride devamını getirmek İnşallah nasip olur. Allah Azze ve Celle müminlere ipine sımsıkı sarılmalarını ve cemaatinden cemaatten ayrılmamalarını emretmiş. Kitabı hakkında fırkalaşmaktan, tartışmaktan, ihtilafa düşmekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle onun lisan üzerinden bunlardan yasaklamıştır. Al-İmran Suresi 103. Ayetinde Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, ayrılığa düşmeyin buyurmuştur. İmam Taberi i̇bn Mesud radıyallahu anh'ten şöyle nakleder. Hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Bu ayette cemî an sözü ile cemaat kastedilmiştir der. Yine En'am Suresi 153. Ayetinde Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara uymayın. Zira o yollar, yani bunun dışındaki yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İbn Mesud radıyallahu an bu ayetin, bu ayet hakkında da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün kendilerine bir çizgi çizdiğini ve bu çizginin etrafına da sağına soluna da çizgiler çizdiğini, ortadaki yola, ortadaki çizgiye bu Allah'ın yoludur. Sağındaki solundaki yollara ise bu e, yolların her birinin başında da şeytan davette bulunur. Buyurduğunu haber vermiş. Ve bundan sonra En'am suresi 153. ayetini okumuştur diye bildiriyor. Yani şüphesiz bu benim doğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara tabi olmayın. Aksi takdirde sizi Allah'ın yolundan saptırır. Yani hak yol bir tane. Batıl yolları ise birden fazladır. Kurtubi, Allah rahmet eylesin, bu yollar Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik ve diğer sapkılık ehli fırkalar ile cedel ve kelama dalan grupları da kapsar. Yani nasıl ki diğer din mensupları Allah'ın yolundan ayrı birer yollar ise aynı şekilde cedel, heva, bidat yollarına sapan, kelam tartışmalarına giren gruplar da el sünnet yolundan sapan fırkalarda bu şeytanın davet ettiği yollar arasındadır der. Lakin Allah Azze ve Celle takdir ettiği kaderin gerçekleşmesini emrettiğinde Allah'ın sözünde bir değişme olmaz. Bu ümmet de Allah Azze ve Celle'nin haber verip Nebi ve Vesselam'ın da sakındırdığı gibi fırkalara bölünmüştür. put Suresi 118-119. ayetlerinde eğer Rabbin dileseydi tüm insanlar tek bir ümmet olurlardı. Onlar tek bir ümmet yapardı. Halbuki insanlar sürekli görüş ve inanç ayrılığı içindedirler. Yalnız Rabbinin merhametine mazhar olanlar müstesna. Onlar doğru yolda görüş ve inanç birliği sağlayanlardır. Allah Azze ve Celle merhamet ettiği kimseleri ittifak eden kimseler Merhamet ettiklerinin dışındakilerin ise ihtilaf edip duran kimseler olduğunu haber veriyor. Ee, i̇htilaf içinde devam edenler kavlinin iki yönü vardır. Bir yönü Yahudi ve Hristiyanlar gibi dinin aslında ihtilaf edenler, aykırılık çıkaranlardır. Ee, diğer yönü de İslam'a mensup olduğu halde bidat fırkalara sapan Nebi Aleyhisselatü getirdiğinden başka yollar Eden, başka e, inanç esasları tayin eden bidat fırkaları bu Allah'ın e, merhamet ettiğinin dışında kalan kimselerdir. Allah Azze ve Celle merhamet ettiği kimseleri adeta ehli sünnet olduğunu yani ittifak edenler olduğunu bildiriyor İmam Şatib'in de dediği gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakimin müstedrekli rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Muhakkak ki sizden öncekilerin yollarını karış karış, adım adım izleyeceksiniz. Hatta onlardan biri keler deliğine girmişse siz de gireceksiniz. Öyle ki şayet onlardan birisi eşiyle yol ortasında cima yapsa sizden de bunu yapacaklar olacaktır. Evet, şüphesiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bizden önceki ümmetlerin, İsrailoğullarının 72 71 ve 72 fırkaya bölündüğünü, Yahudilerin 71 fırkaya, Hristiyanların ise 72 fırkaya bölündüğünü bildirmiştir. Bunlardan sadece birer tanesinin kurtulduğunu, aynı şekilde kendi ümmetinin de 73 fırkaya bölüneceğini, bunlardan sadece birisinin kurtulacağını, diğerinin ise, diğerlerinin ise ateş ehli olacağını bildiriyor. Bu kurtulanların kimler olduğu sorulduğunda Nebi Aleyhisselatü Vesselam bugün, benim ve sahabelerimin üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır buyuruyor. Buradaki bugün ifadesine dikkat edilirse bidat ehli grupların Hicri 3. asırdan sonra ortaya çıkan bu grupların iddialarına baktığımızda kendilerine göre bir mantık zemini oluşturmuşlardır ve şu iddialar gündeme getirebilmişlerdir. İşte Peygamber sıhhat ve aynı zamanda sahabeler zamanında işte şu şu fırkalar yoktu, akılcılık yoktu, mutezle yoktu, kader inkarı yoktu, şu yoktu, bu yoktu. İşte Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını mahlukata benzetme yoktu veya bu sıfatları inkar etme yoktu. Biz e, bunlara cevap verebilmek için yeni bir takım metotlar geliştirmeliyiz demişlerdir. Bu metotlarda mesela e, bugün pek çoğu tarafından belki ehli Sünnet'in, iki temel mezhebi olarak kabul edilen eşari ve maturidiler sahabenin yolundan ayrılmak için bu bahaneyi ileri sürmüşlerdir. Mesela Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları ile ilgili ayetinde veyahut Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bildirdiği sıfatlarına tatil ehli, muattıla veyahut cehmiye gibi fırkalar bunları reddetmişler. Şayet biz mesela Allah'ın kelamı vardır dersek Kelam, konuşmak insanların sıfatıdır. Allah'ı mahlukata benzetmiş oluruz demişler ve Allah'ın kelam sıfatını reddetmişlerdir. Aynı şekilde Allah'ın el sıfatına e, veyahut arşa istiva sıfatına Kur'an-ı Kerim'de geçen, hadislerde geçen bu gibi sıfatlarını inkar etmişler. Diğer bir grup mücessime taifesi. Bunları mahlukata benzetme yoluna gitmişler. Yani e, Allah'a Mesela elim var diyorsa Allah azze ve celle bu elden kasıt organdır. İnsanlarda bulunan organ gibi bir organdır diyerek ne yapmışlar? Mahlukata benzetmişler. İşte bu bu türlü sapmalara karşı Eş'ari ve Maturidi eee kelamcılarından bazıları e, buna benzer mantıklar geliştirmişler. Demişler ki biz onlara onların metoduyla karşılık verelim. Ha Allah'ın elinden kasıt elinden bahsediyorsa elinden kasıt işte rahmetidir diyelim veya kudretidir diyelim. E, Arap dili buna müsait. Dolayısıyla bu manayı tercih edelim gibi, zahirinden alıp uzak manalara e, yorumlamaya kalkışmışlardır. Halbuki nebi Aleyhisselatü Vesselam şu hadisine dönecek olursak, bugün benim ve sabilerim üzerinde yol üzerinde bulunduğu yolda olanlar buyuruyor. Sabilerin üzerinde olduğu yolda bu e, detayların hiçbirisi yok. Yani Allah Azze ve Celle kendisi hakkında ne bildirmişse biz ona keyfiyet belirlemeden e, mahlukatına da benzetmeden iman ederiz demişler. Sahabelerin hiçbirisinden yapılmayan yorumlar, onlar tarafından hiç tanınmayan, bilinmeyen bir takım yorumlar, tevhiller daha sonraki dönemlerde ayrı bir fırka olarak ortaya çıkmaya başlamış. İşte e, bu hadis dikkatli düşünülürse Sonradan çıkacak her türlü akıma karşı bizlerin kendimizi kurtarabilmemiz için, kurtulan fırkadan olabilmemiz için o gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı döneminde sahabiler hangi akide üzerindeyse dinin aslı üzerinde e, onlar muhafaza ettikleri için onu araştırmamız, onda bulunmuyorsa ondan uzak durmamız. Onlar nereye kadar ilerlediyse oraya kadar ilerlememiz, nerede sustular sükut ettilerse de orada sükut etmemiz gerekir Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ümmetimden bir taife hak üzere zahir olmaya devam edecek. Allah'ın emri yani kıyamet gelinceye kadar onlara muhalefet edenlerin muhalefeti kendilerine bir zarar vermeyecektir. Veyahut yardımsız bırakanların e, onlara bir zararı dokunmayacaktır. Bu hadiste de, Müslim rivayet etmiştir, bu hadiste de görüldüğü gibi, Ümmetten bir tayfa hiç eksik olmayacak ta kıyamet gününe kadar. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın insanlara açıkladığı akide menheç kıyamet gününe kadar hiç eksik olmayacak. Belki zaman zaman çoğalmıştır bu menhecin mensupları, zaman zaman azalmıştır. Nebi Aleyhisselatü vesselam haber verdiği gibi din garip başladı, tekrar garip haline dönecek. Tekrar garipleşecek belki. Belki bu o anları yaşıyoruz. Sünnete sarılanların yaşadığı, yaşayacağını bildirdiği garipliği yaşıyoruz. Ama bu akide hiç eksik olmayacak kıyamet gününe kadar. Bu sebeple e, bu fırkalara da baktığımız zaman, kendisini İslam'a nispet eden bu fırkalara baktığımız zaman, e, hangi fırka sahabeden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> döneminden bir kökünü bulamıyorsa, sahabeye muhalefet ediyorsa, ha demek ki bu hak fırkadan değil. Yani dönüyor dolaşıyor. mesele sahabelerin üzerinde bulunduğu akideyi araştırmaya. Onların iman ettiği gibi iman etmeye dönüyor. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi'nin 137. ayetinde Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar buyuruyor. Burada hitap sahabelere. Eğer sahabelerin dışındaki kimseler sahabeler gibi iman ederse Elbette hidayet bulurlar. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir vaadi. Demek ki e, bizim iman konusunda da, itikat konusunda da, menheç konusunda da rehberimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın seçkin sahabeleridir. İşte bu kurtuluş fırkasına tabi olmak vaciptir. Her kim bu yoldan saparsa, bu 73 fırkadan. 72 fırkadan, 72 batıl fırkadan birisine düşüverir. Allah'ın izniyle kitap ve sünnetin naslarını anlamada bu kurtuluş fırkasının sayı usulüne tabi olmak gerekir. Arapların hitabının ve lukatının nefhumuna itibarla şeriatın genel maksatlarını anlamada doğru anlayış salih selefin. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlar, ondan sonra onların ardından gelenler, ondan sonra da onların ardından gelenlerdir diye buyurdu. İlk üç asrın e, üzerinde bulunduğu yoldur, onların takip ettiği yoldur. Daha sonraki asırlarda ortaya çıkan fikri ve itikadi meselelerde ehl sünnet vel cemaatin temel bakış açısı budur. Yani selef-i gelene tabi olmak, sonradan çıkanlardan beri olmak, uzak olmak. Evet, ehli Sünnet ve Cemaat meseleleri anlamada vasatı, orta yolu muhafaza etmiştir. Aşırılıklardan uzak durmuştur, ifrattan ve tefritten uzak durmuştur. Bakara suresinin 143. ayetinde Allah Azze ve Celle orta yol tutanları, böylece sizleri vasat bir ümmet kıldık, buyurarak övmüştür. Ayrılık ve ihtilafın neticesi olarak anlayış ve görüşlerin karışması, ve İslam'da itikadi veyahut siyasi birçok fırkaların ortaya çıkmasına sebep olmuş. Müslümanlar bir takım gruplara, fırkalara bölünmüşlerdir. Her bir grup da kendi elindekiyle sevinir hale gelmiştir. Bunlar ya mürciye gibi ifrat, tefrit yolunu tutmuşlar ya da hariciler gibi iman meselelerinde ifrat yolunu tutmuşlardır. Bu gibi halk yoldan sapan fırkaların ana, temel yoldan Ayrılmalarının esas sebebi menheç bakımdan aralarında müşterek bazı etkenlerin bulunmasıdır. Bidat ve heva ehlinin tarzı olan e, metotlardır bunlar. Hepsi de nasları yani kitap ve sünnette gelenleri hastalıklı anlayışlarıyla önce anlamışlar sonra da çıkardıkları kendi çıkardıkları bu fikirleri eee İtikad etmişler ve bunlara delil yakıştırmaya başlamışlar. Kitap ve sünneti kendi itikatlarını, kendi fikirlerini desteklemek için kullanır hale gelmişlerdir. Ve Allah ve Rasulünün sınırladığı maksatların önüne geçmek için nasları kullanmışlardır. Teville gitmişlerdir. Hücrat suresinin ilk ayetinde Allah Azze ve Celle Ey iman edenler Allah'ın ve Rasulünün önüne geçmeyiniz buyuruyor. Bir grup Kavramlar ve manalar üzerine bağlanıp kalmış. Sonra da Kur'an'ın lafızlarını bu manalara göre yorumlamaya kalkmışlardır. Diğer bir grup ise, Arap dilini bilen kimselerin mücerret olarak caiz gördükleri veya uygun buldukları ifadelerle Kur'an'ı tefsir ettiler. Yani Kur'an-ı Kerim'i sadece e, Arap lisanına, Arap dil kaydelerine uyan şekilde e, tefsir etmekle yetindiler. Bunlar, Sadece dile önem verdiklerinin ötürü Kur'an ile konuşana yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kendisine Kur'an indirilip de onunla muhatap olana bakmaksızın Bizzat Kur'an'ın beyan edicisi olmakla görevlendirilen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat etmeksizin doğrudan Arap dilini bilmekle yetinip tefsir etmişlerdir. Birinciler yani bir takım manalar üzerinde bağlanıp kalıp sonra e, Kur'an'ı bu manalara yorumlayan kimseler delalet ve beyan bakımlarından Kur'an lafızlarının uygun manalarına bakmaksızın sadece kendilerince uygun bulukları anlamlara riayet ederler. Diğerleri ise yani sadece Arap diline önem verenler ise bu hususta lafız, Bununla konuşana veya kelamın akışına uyuyor mu, uymuyor mu bakmamışlar. Buna hiçbir önem vermemişler. Ayrıca e, Araplara uygun olan nafızlarla tefsir etme yönünü tercih etmişlerdir. Sadece dil açısından. Şüphe yok ki Naslara bakışta böyle bir metot, bir çeşit sapmadır. Zira Kur'an-ı Kerim ve sünneti mutahharaya aykırı, düşürür insanı bunlar. Doğru yoldan sapan her fırka mutlaka kendi mezheplerine uymayan, kendi anlayışlarına uymayan pek çok nasları ne yapmışlardır? Reddetmişler veyahut tevil etmişlerdir. Allah Azze ve Celle Hicir Suresi 90-91. ayetlerinde tıpkı o bölüşenlere indirdiğimiz gibi onlar ki Kur'an'ı parçalara ayırmışlardı. Bu ayetin kapsamından Çıkamamıştır bu gruplar. Taberi tefsirinde onlar Kur'an'ı parçalara ayırmışlardı ayet hakkında. Daha Hak'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Kitaplarını kesilen deveyi parçaya böldükleri gibi böldüler. Böylece onu kitapçıklara ayırdılar. Her bir fırka elindekiyle sevindi. Allah Teala'nın dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar. Yani Enam suresi üzeri 9. ayetinde e, ifade ettiği de budur şartı bir El-İtisam adlı eserinde doğru anlayış üzere olan hak ehlinin yoluna uyarıda bulunarak bidat ve heva ehlinin sakat anlayışla tuttukları yolları açıklamıştır. O şöyledir: der. İlimde köklü olanların hakka tabi olmada tuttukları bir yol vardır ve sapanların yolu bunun dışındadır. Sapıklık ehlinin yollarından uzak durabilmek için köklü ilim sahiplerinin tutulması gereken yolunu açıkladığımız gibi onların yollarının da açıklanmasına ihtiyaç vardır. Allah Azze ve Celle'nin, bu benim doğru yolumdur, ona tabi olun zayetinde, hidayet ve muvaffakiyet isteyenler için doğru yolun işaretleri apaçıktır. Bidat ve heva elinin bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. Zayıf ve uydurma rivayetlere dayanmaları, maksatlarına ve mezheplerine aykırı düşen hadisleri ya akla uymadığı, veya daha başka şüpheler öne sürerek reddetmeleri. Furuya ait, yani furu derken dinin temel e, esaslarından değil de fer'i meseleler. Yani bir e, furu dal demek. Ağacın gövdesi olur, bir de dalları olur. E, gövdesine asıl denir, dallarına da furu denir. İşte furuya ait cüz'ileri, Külli kaydelere döndürmemek ve muhkem ayetlere arz etmeden müteşabih ayetlere tabi olmak. Yani müteşabih ayetlerle kastedilen Allah Azze ve Celle ve Resul tarafından e, ne manaya geldiği net bir şekilde bize beyan edilmemiş, bildirilmemiş ve akıl ile de bilmeye yolumuz olmayan meselelerdir, ayetlerdir. Bu gibi ayetleri muhkem ayetlere döndürmeden, e, Tevhile, tefsire kalkanlar ne yaparlar? Bunun gibi hatalara düşerler. Bidat ehli konumuna düşerler. Nasları değerlendirmede ve delilleri toplayıp karşılaştırmada ilimde köklü olanların yolunu tutmamaları. Yine bidat ehlinin özelliğidir. Bir yerde mücmel, yani kapalı bir şekilde, detaysız bir şekilde e, gelen, başka bir yerde beyan edilmiştir, açıklanmıştır, detayları bildirilmiştir. Bir yerde mutlak gelen, Başka bir yerde kayıt altına alınmıştır, kayıtlı olarak gelmiştir. Bir yerde genel ifadeyle gelen, başka bir yerde tahsis edilmiş, özel kılınmıştır. Açıklanmış, kayıtlanmış ve tahsis edilmiş olanla bakmadan mücmel, mutlak ve umum olanlar ile amel sapmaya ve helak olmaya götürür. Yani usulde bir takım sapmalar akidedeki ayrılıkları meydana getirmiştir. Evet, ilk olarak burada şunu da nakledelim. Seleften birisi şöyledir. Allah rahmet eylesin. İbn-i bunu medar salikinde naklediyor. Allah her ne emrettiyse şeytan mutlaka iki şekilde saptırmak ister. Ya tefrite yani ya geri bırakarak e, veyahut da ifrata. Yani aşırı götürerek saptırmaya çalışır. Hangisi galip gelirse gelsin aldırmaz. Sonuçta ikisi de bir sapmadır. Şeytan için, iblis için fark etmez demiş. Allah ona rahmet eylesin. Evet, işte e, imanın tarifi de diğer akide meselelerinin tarifi de, belirlenmesi de hep e, selefin, bu ümmetin ilk üç asırdaki selefinin izledikleri yola uygun olmak zorundadır. İmana gelince ilk konumuz bugün sıkıştırabilirsek e, sığdırabilirsek imanın tarifi ve iki önemli esası imanın söz ve amel olması ve artıp eksilmesi konularını işlemeye çalışacağız. İmanın tarifinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın durumunu bir düşünecek olursak o cahiliye ortamına gönderilmişti bir nebi olarak. Allah Azze ve Celle onu cahiliye pisliklerinden korumuştu. Yani onun fıtratını korumuş. E, Batıla meyledecek olsa, mesela eğlence sesi işittiği zaman oraya meylediyor, Allah Azze ve Celle onu bayıltıyor. Ona bile bulaştırmamış Allah Azze ve Celle. Bir taş taşıma esnasında kavmine yardım etmek istediğinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam, e, herkes üstündeki izarını çıkarıp, taşın altına omzunun üstüne koyup, taş iz yapmasın diye, sıcaktan veyahut e, taş iz yapmasın diye böyle omuzlarına koyarlarmış. Aynı şeyi Nebi Aleyhisselatü da yapmak istiyor. Dolayısıyla avrete açılıyor, derhal bayılıyor. Allah Azze ve Celle e, buna da müsaade etmiyor. O dönemde, yani cahiliye dönemindeyken, henüz daha kendisine vahiy gelmezden önce, El Emin Vasıfıyla tanınıyor. Kendisinden Lata Uzza'ya yemin etmesi istendiği zaman Bahriya'ya verdiği cevapta olduğu gibi ne diyor? Ben Allah'tan başka adına yemin vermem diyor. Yani e, fıtratıyla ne yapmış? Batıllardan, şirkten, yanlış amellerden Allah Azze ve Celle onu korumuş olmasına rağmen Allah Azze ve Celle ayetinde diyor ki Şura suresinde e, 52. ayetinde sen kitap nedir, iman nedir bilmezdi. Düşünebiliyor musunuz? Kitap nedir bilmemesi, iman nedir bilmemesi, e, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a böyle bir hitapta bulunmasının sebebi nedir? İman tarif edilecekse bu Allah azze ve celle tarafındandır. Bunun anlamı budur. Yoksa Nebi aleyhissalatü vesselam fıtratı, fıtratının duruğunda fıtri özelliklerin bir insanda bulunabilecek fıtri temizliğin duruğundaydı. Onun beşeri yönüne bile imanı tarif etme yetkisini vermiyor Allah Azze ve Celle. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Sonra ona hem kitabı açıklama görevi veriyor hem imanı açıklama görevi veriyor. Nahil Suresi 44. ayetinde sana da zikri indirdik ki insanlara kendilerine ne indirildiğini beyan edesin diye. Yani bu zikri beyan etme yetkisi e diğer ayette sen kitap nedir bilmezdin buyurulan peygambere veriliyor. Demek ki o Kur'an'ı beyansa adedinde, açıklamasa adedinde peygamber ne bildiriyorsa aleyhissalatü vesselam ne bildiriyorsa Allah azze ve dendir. Kendiliğinden değil. Nitekim bunu Necm suresi 3-4. ayetleri onun konuştukları hevai hevesinden değil ancak kendisine bildirilen vahiden ibarettir. Ayeti açıkça ifade ediyor. Aynı şekilde bu ayette aynı zamanda ne deniliyor? Kitabın ne olduğunu bilmediğin gibi iman nedir bilmezdin deniliyor. Aynı şekilde imanın tarifi de Allah Azze ve Celle tarafındandır. Bizler kendi akıllarımızdan, e, lukat bilgimizden, e, genel kültürümüzden bir iman tarifi yapmaya kalksak herkes e, bir şeyler söyler iman hakkında. Öyle de olmuş. Bidat fırkalarından e, her biri kendince e, bir takım tariflere gitmişler işte kalbin tasdiki yeter demiş birisi. Bir başkası dilin ikrarı yeter kalpte bir tasdik olması gerekmez demiş. Dille söylüyorsa bu dünyada da ahirette de kurtulur demiş. Bir başkası dilin ikrarı ve kalbin tasdiki ikisi bir arada olması lazım demiş. Bir başkası dilin ikrarı kalbin tasdiki ve azaların tasdiiki demiş. Bunlar içerisinde hangisi doğru? En son. Neden en son? Çünkü komple her şey bizle şey yapmamız lazım. He, bak az önce dedik ki başında burada belirleyici husus e, bizim mantıklarımız değil. Biz burada en son doğru yani doğru tarif en son tarif el sünnetin üzerinde icma ettiği tarif bu. Lakin burada biz belirlediğimiz için değil. Yani bu insanlardan kaynaklanan bir belirleme değil. Allah Azze ve Celle'nin öğrettiği bu şekilde o yüzden. Şimdi Nas'ların detaylarına birazdan gireceğiz. Şer'i olarak tanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi Azze ve Celle'den verdiği bütün haberleri ve gaybi tasdik etmek şeriatına boyun, edip, boyun eğip ona devam etmektir. Şer'i olarak imanın tanımı bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Rabbi Azze ve Celle'den bildirdiklerini ve kaybı tasdik edip onun şeriatına boyun eğip onda devamlı olmak, ona devam etmek. Ölünceye kadar devam etmek. Burada sözün yani dilin e, sözü, kalbin sözü ve azalan ameli ee, hepsi buna giriyor. Yani ehl-i sünnet vel cemaatin selefinden, e, sahabeden, tabiinden, e, ilim ehli. iman söz ve ameldir demişler. Kimisi niyet, söz ve amel demiş. Bunların hepsi tek bir manaya işaret eder. Söz ve amel diyen kalbin sözü ve dilin sözü. Amel de, amelden kastı da dilin ameli ve ağzaların ameli. Yani bunların hepsinin özet manası söz ve ameldir. Selef e, bu şekilde tayin etmiştir bunu. Bunun delillerine geleceğiz. Öncelikle imanın söz ve amel olması esasına gelelim. Taha akidesinin şarihi İmam İbni Ebil İz el Hanefi diyor ki burada yani imanın tarifini yaptıktan sonra burada diğer bir esas vardır ki o sözün Kalbin sözü olan itikat ve dilin sözü olan İslam telaffuz etmek üzere iki kısma ayrılmasıdır. Amel de iki kısma ayrılır. Kalbin ameli olan niyet ve ihlas. ikincisi de ağzaların ameli. Burada Allah rahmet eylesin güzel bir detay veriyor esasında. Kalbin sözü olan itikat inan inancı kalbin inancı. Ve dilin sözü olan İslam'ı telaffuz. Yani mesela kelime-i şehadet. Amel de iki kısma ayrılır. Kalbin amel olan niyet ve ihlas. Yani bir amele niyet etmek ve o işte Allah Azze ve Celle'yi, onun rızasını hedeflemek. Başka şeyi karıştırmamak. Ve azan amelinin yerine gelmesi. Bunlar aslında bütün amellerde de olmazsa olmaz olan şarttır. Yani ihlas ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği şekilde o amelin icra edilmesi. İbni Kayım da Allah rahmet eylesin şöyle der. Burada diğer bir esas daha vardır ki o da imanın hakikatinin söz ve amel olmasıdır. Söz iki kısımdır. Kalbin sözü olan itikat ve dilin sözü olan İslam'ı telaffuzdur. Amel de iki kısımdır. Kalbinle ameli olan niyet ve ağzaların ameli. Evet. Kalbin sözü, kalbin tasdik etmesi ve boyun eğmesidir. Allah Azze ve Celle Sümer Suresi 33. ayetinde şöyle buyuruyor. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte kötülükten sakınanlar onlardır. Hucurat 15. ayetinde de, Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyenlerdir. Şefaat hadisinde de şöyle buyrulmuştur. La ilahe illallah diyenlerden, kalbinde arpa tanesi ağırlınca hayır bulunanlar ateşten çıkarılacaklardır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet eder. Dilin sözüne gelince, bakın burada bahsedilenler hep kalbe düşenlerdi. Kalbin sözüydü, kalbin itikadiydi. Dilin sözüne gelince, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip, bunun gereklerini ikrar etmektir. Allah Azze ve Celle Kasas suresi 33. ayetinde şöyle buyurur. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş hakikattir derler. Bakın burada ne var? Dille ifadesi var. İman ettik derler. Yine Şura 15. ayetinde de ki. Ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım. Burada söylemesi, söylemek emred emrediliyor bakın. Kul, de ki kalbin ameli niyet, ihlas, muhabbet, boyun eğme ve tevekküldür. Allah Azze ve Celle En'am suresi 52. ayetinde şöyle buyuruyor. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Allah Azze ve Celle'nin rızasını istemek burada Kalbin bir isteği. Yine Enfal suresi 2. Iki, e, ayetinde Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artan ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Burada da yine kalbin tevekkülü söz konusu. İnsan suresi 9. ayetinde de Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Eee Diyenlerden bahsediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ameller ancak niyetler ile geçerlidir buyurmuştur. Ee, bu da kalbin amelinde niyetin, tevekkülün, ihlasın, sadece Allah'ın rızasını gözetmenin, boyun eğmenin, muhabbetin e, gerektiğine dair delillerden bazılarıdır bunlar. Dilin ve ağzaların ameline gelince şimdiye kadar nelerden bahsettik? Kalbin sözü dedik. Ondan sonra dilin sözü, söz kısmındaydık. Sonra amele geçtik. Kalbin ameli dedik. Şimdi dilin ve organların, ağızların ameline geldik. Dilim Kur'an okumak ve zikretmek gibi fiilleri dilin amelidir. Azaların emeli ise namaz kılmak, zekat vermek, cihat yapmak, hac yapmak gibi fiillerdir. Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 29. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler, harcayanlar asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Evet. Seleften... Bizim bu e, zikrettiğimiz ayet ve hadisler söz ve amelin imanda olmazsa olmaz birer gereklilik olduğunu ifade eden deliller. E, Fudayl bin İyaz Allah rahmet eylesin diyor ki, Bize göre iman içte ve dışta dil ile ikrar, kalp ile kabul ve gereği ile ameldir. İçte ve dışta ikrar. Yani dıştaki ikrar dilin ikrarı, içteki ikrar kalbin ikrarı, ondan sonra kalp ile kabul ve bu kalbin kabul ettiklerinin gereğiyle amel etmektir. Bu iman meselesinde e, buraya kadar bu bahsettiğimiz ayet ve hadisler imanı lukat manasına göre anlamayı aslında reddeden delillerdir. Çünkü lügat manasıyla iman tarif etmeye kalkanlar, sadece lukat manasına dayananlar iman sadece tasdiktir demişlerdir. Bu konuya bu konuda İbn Kayyım Allah rahmet desin çok güzel bir reddiye veriyor. Şöyle bir misal veriyor. Bir kimse gelse şu meclise bu kapıdan giriyor. Ve diyor ki şu yan odada bir ateş Alevlendi, bir yangın başladı. Kaçın kendinizi kurtarın veyahut yardım edin söndürelim. Biz de diyoruz ki cemaat olarak yahu sen doğru sözlü birisin, seni tasdik ediyoruz. Seni yalanlamıyoruz, sen yalan söylemezsin. İnandık mı şimdi? Dilimiz inandı. Dilimiz inandığını söyledi. Ama ateşten bizi kurtarmaz işte bu. Ateş yan tarafta diyor, biz gerçekten dilimizin söylediğine kalbimiz de tasdik etseydi, ağzalarımızın bunlara eşlik etmesi gerekirdi. Harekete, dönüş. Harekete dönüşmesi gerekirdi. İbn-i bu misali, imanı anlamada e, bir örnek. Kalbin, dilin ve ağzaların amelinin hepsinin bir arada olması gerektiğine dair, gerçekten çok ibretimiz bir örnek. Allah kendisine rahmet ederiz. Evet, Hücrat Suresi'nde e, o meselelere geleceğiz. E, çok önemli detaylar aslında bunlar. Yani e, iman ve İslam konusu. Bu konuda seleften gelenleri e, tek tek sayarak uzatmayalım diye düşünüyorum. E, mesela İmam Acürri Eşşeriya adlı eserinde şöyle bir başlık açıyor. İmanın kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azallarla amel olup, bir kimsenin ancak bu üç şeyi bir araya getirmekle mümin olacağı babı. Yani imanın bu üçünün bir araya gelmesiyle gerçekleşeceği babı diye bir bab açmış ve onun altında sahabeden, seleften gelenleri açıklamaları nakletmiştir. ehl sünnet ve cemaatın alimlerinin cumhuru iman tarif ederken bazen söz ve ameldir diye, bazen de dilin sözü, kalbin tasdiki ve azaların ameli diye açıklamışlardır. Bu iki ifade tek bir manaya delalet eder. Seleften iman hem söz hem ameldir diyen kimse kalbin ve dilin sözünü, kalbin ve organların amelini kasteder. Yani esasında bir ayrılık yok. İfade olarak hepsi şur şurada birleşiyor. İman, söz ve ameldir. Yani söz ve amelin detayına girdiğimiz zaman kalbin sözü ve dilin sözü amele gelince... Kalbin ameli ve azaların ameli. Anlaşıldı değil mi burası? İman söz ve ameldir. Söz, kalbin sözü, dilin sözü. Amel ise yine kalbin ameli ve azaların ameli. Evet. 50 sünnetin şiarlarından birisi olarak e, bu mesele yani imanın söz ve amel olduğu yerleşmiştir. Akide olarak yerleşmiştir. İbn-i Teymiye Allah rahmet eylesin der ki bu yüzden iman söz ve ameldir görüşü ehl-i sünnete ait olup sünnetin şiarlarındandır. Yani ehl-i sünnetin ayrıca alametlerindendir. Birçok kimse bu konuda icma nakletmiştir. Nitekim İmam Şafii El-Üm adlı eserinde şöyle der. Sahabe, tabi'in ve onlardan sonrakilerden onlara yetişenlerin icma'ı yani söz birliği, ittifakı bu şekilde olup iman, söz, amel ve niyettir demişlerdir. Aleyküm selam ve rahmatullah. Bunlardan biri eksik olduğu zaman diğerleri de geçersiz olur. Evet. Bu konuda İbn-i Teymiye iman adlı eserinde... Aynı şekilde ondan daha önce Hicri'yi 3. asırda yaşamış olan Ebu Ubeyd Kasım bin Sella el-İman adlı risalesinde Mekke, Medine, Kufe, Basra o civarlarda kimlere ulaştıysa onlardan nakillerde bulunmuştur. İmanın söz ve amel olduğuna dair. Bunu bu böylece geçiyoruz. Şimdi ikinci esas'a geliyoruz. İmanın artıp eksilmesi. Şimdi biz yani ehl sünnet vel cemaat olarak iman sözü ve ameldir sözümüzle mürciyeden ayrıldık. Mürciyeye göre, mürciye fırkasına göre amellerin imanla bir alakası yoktur. Yani bir kimse e, ne kadar günah işlerse işlesin imanına hiçbir halel gelmez, hiçbir zarar gelmez. E, farzları terk etse... Bütün farzları terk etse o yine kamil bir mümindir derler. ehl sünnet ve cemaat, iman, söz bununla beraber yani kalbin sözü, dilin sözü bununla beraber ameldir. Yani kalbin ve ağzaların ameldir diyerek mürceden ayrılmıştır. Şimdi tehlike geçmedi henüz. Yani e, mesela hariciler iman söz ve ameldir der. Mürcieye karşı el Sünnet burada haricilerle aynı akideye sahip bu meselede sadece. Şimdi işte şu ikinci esasla haricilerden ayrılıyor El-Sunnet böyle cemaat. el Sünnet diyor ki iman artar ve eksilir. Hariciler ise bunu kabul etmez. Bir kimsede küfür varsa, şirk varsa ne şekilde olursa olsun o kimsede iman barınmaz. İmanını terk eder o kimse kafir olur derler. Şimdi bu meseleyin detayına gelelim. ehl Sünnet neden iman artar ve eksilir demiş. Selefin dediği gibi iman taatlerle artar, günahlarla eksilir. Allah Azze ve Celle Enfal Suresi 2. ayetinde Onlara ayetleri okunduğu zaman imanları artar buyurmuştur. Bu ayet açıkça imanın artacağını bildiriyor. Yine şöyle buyurur. Tevbe Suresi 124. ayetinde İman edenlerin ise imanları artar. Hatta daha e, biraz daha başlanırsak bir sure indirildiği zaman o münafıklar arasında bu hanginizin imanını artırdı diyenler vardır. İza önce suretün. Evet. İşte o iman edenler var ya Allah azze ve celle iman edenleri ne diyor? Onlar imanlarını artırırlar, onların imanı artar ve onlar müjdelenirler buyuruyor. Yine Fetih Suresi 4. ayetinde O müminlerin kalplerine imanlarına iman katmalar için sekinet, huzur indirendir buyurulmuştur. Yine bu ayette imanın artacağını bildiriyor. Aynı şekilde Müddessir Suresi 31. ayetinde Kendilerine kitap gelenler bilgi edinsin, müminlerin de iman üstünde imanları artsın buyrulmuştur Hadislerde de meşhur Ebu Hureyir radiyallahu anh'den gelen hadiste iman altmış küsur şubedir. Bunun en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En alt mertebesi de yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp kenara atmaktır. Ve hayada imandan bir şubedir buyruluyor. Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam Bukhar ve Müslümin rivayet ettikleri bu hadiste öyle güzel bir Örnek vermiştir ki en tepeden, en alttan ve ortadan, ortalarından bir yerden örnek vermiş. Şimdi en üstte dedik ki La İlahe illallah sözü var. La ilahe İllallah sözünü terk eden Müslüman olamaz. İmanın, İslam'a girişin olmazsa olmazı La İlahe İllallah sözü. Peki bütün şubeleri eşit mi? Mesela bir kimse yolda bir eziyet verici bir şey görüyor, bir taş görüyor veya başka bir mani görüyor, kenara atmadan çekip geçiyor. Olabilir mi? Olabilir. Mümkün. Kafir olur mu bunu yapmamakla? Hayır. Ama onu yapsaydı, imandı yap yapacağı amel. Ama terk etmesi kendisini kafir yapmadı. Aynı şekilde ortalarından bir yer, haya da imandan bir şubedir. Şimdi hayasız bir Müslüman gördüğümüzde, haya sahibi bir Müslüman, imanında hayal şubesini tamamlamıştır. Yani hayası olan bir Müslüman hayası olmayan bir Müslümana göre daha e, iman bakımından öndedir değil mi? İman daha fazladır. İmanı yerine getirmiş. Hayal şubesini yerine getirmiş. Ama hayası olmayan kimse de bu iman şubesini terk etmekle kafir olmamış. Burada şu karşımıza çıkıyor. İmanın iki tane zıttı var. Mesela la ilahe illallah gibi temel bazı şeylerin terk edilmesi kişiyi küfre sokarken haya gibi bundan başka e, bazı imanların terk edilmesi, mesela nafile ibadetlerin terk edilmesi, nafilede de günahtan bile bahsedemeyiz hatta değil mi? Evet. Fasık bile diyemeyiz. Ama haya, hayayı terk ederse bir kimse fasık olur. Kafir olmaz. Yani terk ettiği bir iman var, kafir olmuyor karşılığında. Terk ettiği bir iman var, karşılığında kafir oluyor. Yine terk ettiği bir iman var, karşılığında ne oluyor ne kafir oluyor. Nafileyi terk etmesi gibi mesela. Ama onu yaparsa imanında bir artış oluyor. İşte bu imanın şubeleri meselesi anlaşılırsa, hem mürceyeden el sünnetin beri oldu anlaşılır, hem de haricilerden beri oldu anlaşılır. Evet, Hadis-i Şerif'te yine cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girince Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Kalbinde hardal tanesi ağırlığınca iman olanları çıkarın. Bunun üzerine simsiyah olmuş halde çıkarılırlar. Sonra hayat nehrine sokularak suda yeşeren tane biterler diye hadis devam ediyor. Buhari ve Müslim hadisi bu da. Evet. Bukhari Allah rahmet eylesin. Sahinde İmanın ziyade ve noksanına dair başlık açarak geçen ayetleri ve benzerlerini kaydettikten sonra şu hadis nakleder. La ilahe illallah diyenlerden kalbinde arpa ağırlınca hayır bulunanlar cehennemden çıkarılır. La ilahe illallah diyenlerden kalbinde buğday ağırlınca hayır bulunanlar cehennemden çıkarılır. La ilahe illallah diyenlerden kalbinde zerre ağırlınca hayır bulunanlar cehennemden çıkarılır. Evet bu da Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis. İsmail bin Reca şöyle naklediyor. Mervan minbere çıktı ve hutbeye namazdan önce başladı. Birisi ey Mervan namazdan önce hutbeye başlamakla sünnete muhalefet ettin. Böyle yapamazsın dedi. Ebu Said radıyallahu anh bu kimdir diye sordu. Yani bu karşı çıkan kimdir diye sordu. O adamın kimi olduğunu söylediklerinde şöyle dedi. Şüphesiz bu adam üzerine düşeni yaptı. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Kötü bir iş gören ona eliyle mani olsun. Buna gücü yetmezse diliyle engel olsun. Buna da gücü yetmezse kalbiyle nefret etsin, buğz etsin. İşte bu sonuncusu da imanın en düşük derecesidir. i̇bn Mesud radıyallahu anh gelen hadiste ise bundan öte iman yoktur buyuruyor. Şimdi bir düşünelim. İman e, eliyle karşı çıkan için ispat ediliyor bu hadiste. Diliyle karşı çıkan için imanın bulunduğundan bahsediliyor. Bunlar yerine getirmeyen birisi kalbiyle buz ederse o da en zayıfında dahi olsa onda da iman vardır deniliyor. Şimdi e, Biraz daha etraflı düşünmeye başlıyoruz. Sokakta birisini görüyoruz. Bir münkerle karşılaşmış ama karşı çıkmıyor. elle karşı çıkmıyor. Diliyle de karşı çıkmıyor. Biz onun kalbindekini bilebiliyor muyuz? Yani bu buğz ediyor mudur bu kötülüğe buğz etmiyor mudur? Bilemiyoruz. Kalbindekine hükmedemediğimiz için biz ona işte bu kafirdir diyemiyoruz değil mi? Kalbindekini bilemiyoruz. Belki kalbinden buz ediyor adam. Peki bunu geçtik. Adam birisi içki içiyor. Zevkle de içiyor. Şimdi bu adam eliyle karşı çıkmıyor içkiye. Dille karşı çıkmıyor. Kalbiyle de buz ettiğini söyleyemeyiz. Ne olacak şimdi? İçki içen durumu nedir? Ama şu buz yerine gelmemiş bak. Burada, bakın, kişinin içkiyi helal inanmaması, onu haram olarak itikat etmesi ona buz olarak yetiyor. Öyle değil mi? Ehl-i Sünnet bu konuda ne yapmış? İcma etmiştir. Hatta hadisler çok açık bir şekilde içki içenin kafir olmadığını beyan etmiştir. İçki içtiği sırada mümin değildir demesine rağmen, ona had cezası olarak öldürülmek değil, yani dinden çıkmanın cezası olan öldürmeyi değil de içki haddini belirlemiştir. Zina eden için de böyle, hırsızlık eden için de böyle. Ama bir zina edenin kalbiyle zina ettiği sırada bu ettiğini söyleyebilir miyiz o fiile? Çok zor. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Mümin olduğu sırada zina etmez, içki içmez, hırsızlık yapmaz diyor. Ama bize şu vazifeyi de vermiyor. Böyle bir e, esnafla, Böyle bir yetkide vermiyor. Ha, birisini zina ederken gördün o kafir. Birisini iç geçerken gördün o kafir. Şu buz aşamalarını, mülkere karşı çıkma aşamalarını hiçbirini yerine getirmediye diye bunu bile yapamıyoruz. Bir kere imanı anlarken şöyle büyük bir halka düşünün. Buna İslam değil, Büyük daireye. Bir de bunun ortasına... İman dairesi, daha küçük bir daire. İşte bizim burada bahsettiklerimiz, imanla ilgili olan dairedir. Mesela içki içen kişi, içki içtiği sırada mümin değildir. İman dairesinin dışındadır. Ama henüz İslam dairesinin dışına çıkmamış. İslam dairesine ne zaman çıkar? Onu helal saydığı zaman çıkar. İbn-i Teymi, Allah rahmet eylesin. Bu meselede şöyle bir numune veriyor, örnek veriyor. Konunun iyi anlaşılması için. Bizler akıllıyız değil mi? Akıl sahibi insanlarız. Elhamdülillah. Aklımızı bir şekilde veya konuşma sıfatımız aynı şekilde e, yerine getirebiliyoruz. Aklımız vazifesini yapıyor. Peki uyuduğumuz zaman akılsız mıyız? Normalde uyuduğumuzda aklımız vazifesini görmüyor değil mi? Tabii. Ama uyurken de akıl sahibiyiz biz. Bir mani giriyor araya sadece. Uyku bir mani oluyor sadece. Aynı şekilde işlenen bu tür günahlar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın içki içen, içki içti sırada mümin değildir diye beyan ettiği bir çeşit engel. Ha imanın dışında belki ama İslam'ın dışında henüz çıkmadı. İslam'ın dışına ancak onu helal saymasıyla çıkar. Helal saydığında ancak dilinden sadır olanına biliriz biz. Bu sebeple e, bu meseleyi dikkat düşünmemiz lazım. Şu hadis e, burada Peki, geçtiği şey için. Tabi buyurun. Biz e, o zaman e, kimlere kafir diyeceğiz o zaman? Kimlere kafir diyeceksiniz? Allah Azze ve Celle'nin kafir dediklerine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kafir dediklerine. Mesela La ilahe illallah diyenlerden biz dilimizi kaldırıyoruz. Bunu yani, demeyenlerde. Diyenler, diyenlere ne kadar da, e, günah işleseler de biz Kafir Kâfir diyemeyiz, diyemeyiz Evet. La ilahe illallahla açıkça ters düşüp e, onu iptal etmeyecekçe biz kafir diyemeyiz. Şimdi e, Hristiyanlara kafir diyoruz. Mazur bile olsalar yani e, mazur mazeretleri bile olsa onların asli hükmü kafir olmalarıdır. Yahudiler veyahut ateistler yani kendisini İslam dininden başka bir dine nispet edenler asıl olan küfür hükmüdür. Kafir olmalardır. Onlar kafir bilmek zorundayız. La ilahe illallah diyenlere gelince, la ilahe illallah diyen de asıl olan imandır, İslam'dır. Bu sebeple e, bu aslı iptal eden delil çok net bir şekilde ortaya çıkmalı ki onun kafir olduğuna hükmedilebilirsin. Mesela e, basit bir örnekle şunu söyleriz her zaman. Bir kimse la ilahe illallah diyor, Kur'an'dan bir ayet inkar ediyor. Bu kimse dinden çıkar. Ama bunu bile alelletrak söylemiyoruz. İnkar ettiğim bu söz Kur'an'dandır. Sen bunu biliyor musun? İlk önce bunu bir sorarız. Bilmeyebilir değil mi? Evet. Bir söz söyler. Ama bu sözüyle Kur'an'ı inkar ettiğinin farkında değildir. Bu yüzden ona bir sorulur. Yahu bak sen bu söyledin falanca söyledin falanca ayet. Yine de inkar ediyor musun? Evet inkar ediyorum derse zaten o e, kendi yolunu çizmiştir. Bunun gibi. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh şöyle der. İman kalpte beyaz bir nokta olarak başlar. İman arttıkça beyazlık da artar. Öyle ki kalp tamamen beyaz olur. Nifak da kalpte siyah bir nokta olarak başlar. Nifak arttıkça siyahlık da artar. Ta ki kalp tamamen simsiyah olur. Bunu İbni Ebi Şeybe El İman adlı Risalesi'nde rivayet eder. Yani bunlar e, ayet ve hadislerden sonra sahabelerin de imanın artıp eksilmesinden bahseden görüşleri. Hani bazıları diyebilir yahu siz ayet hadisi anlamazsınız kendi kafasını, kafanıza göre e, bir şeyler çıkarmayın derlerse. Bakın sahabe bu işte ne dedik? Emniyet subabı bizim için. Akidemizi kitap ve sünnetten anladıklarımızı sapmış mıyız? Yanlış mı anlaşmışız? Yoksa doğru yol üzerinde miyiz? Bunu tespit etmek için hemen sahabeye müracaat ediyoruz. Bakın sabilerinde sözleri bu minval üzere. Ömer radıyallahu an arkadaşlarına gelin imanımızı artıralım der. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah'ı zikrederlerdi. Allah'ı zikretmekle ne yapıyorlardı? Bu amel yani iman dedikleri bu amel imanlarını artırıyordu i̇bn Mesud radıyallahu anh doğasında Allah'ım imanımızı, yakinimizi ve fıkhımızı artır, anlayışımızı artır derdi. Aynı şekilde Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir adama, bir arkadaşına gel beraber oturalım, bir saat iman edelim derdi. Ve la ilahe illallah üzerine bu zikri yaparak ve bunun açıklamasını yaparak birbirlerine ne yaparlardı? Allah'ı zikretmiş olurlardı. Dolayısıyla imanlarını artırırlardı. Benzeri Abdullah bin Revaha'dan da Rivayet edilmiştir. Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma şöyle der. Üç özellik kimde bulunursa o kimse imanını kemale erdirmiş demektir. Kendisine karşı, kendisine kayırmaksızın adil davranması az varlığına rağmen infakta bulunması, Allah yolunda harcama yapması ve herkese selamı yaymaz. Bukhari Allah rahmet eylesin bunu sayında zikretmiştir. Acuri Eşşeriya'da kendisi adıyla Umeyr bin Habib'den naklediyor. Umeyr, iman artar ve eksilir deyince ona onun artması ve eksilmesi nedir dediler. O da dedi ki Allah Azze ve Celle'yi zikredip ona hamd ve tesbih ettiğimiz zaman işte bu artmasıdır. Eğer gafil olur ve unutursak işte bu da eksilmesidir. Yani eksik kalmasıdır demek istiyor. Evet. E, imanın artıp eksileceğini i̇bn Abbas'tan Ebu Hürer'e'den Yine A'cürri kendisinden rivayet etmiş. Ebu Davud Süfyan es Sevri, Malik bin Enes, i̇bn Curaç ve Süfyan bin o şöyle dediklerini naklediyor. İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Yani bunlar da tabi ve tebev tabiin, ee, Yani selefin o üç halkasını tamamlayan rivayetler. İmam Lalkai Şerh-ü Usul-ü i̇tikad kitabında uzunca e, teker teker bu e, sahabeden, tabiinden ve ümmetin imamlarından bu manada nakillerde bulunmuştur. Özetle Allah'a ve Resulüne imanın ifadesi olan tasdikin kalpte gizli olan itikat ve dilde açığa çıkan ikrar ve şadet olmak üzere iki kısmı vardır. Böylece Allah'a ve Resulüne iman gizli ve açık olmak üzere iki kısımdır. İmanın gizli olanı kasıt ve niyetlerdir ki, niyet olmadan amel caiz olmaz. Yani yerine gelmez, geçerli olmaz. Vacip olana vacip, mubah olana mubah, ruhsat olana ruhsat, mahsur, yani sakıncalı olana sakıncalı, ibadet olana ibadet diye inanmak gerekir. Yani dinde nasıl bildirilmişse, o şekilde inanmak gerekir. İmanın açık olanı ise, bakın az önce söylediklerimiz, intikat ile ilgiliydi, kalple ilgiliydi. Kalbin inanması. Açık olanı ise, Abdest, namaz, oruç, hac, Allah yolunda cihat gibi azalar ile yerine getirilen amellerdir. Bunların hepsi iman ve İslam'dır. Allah Azze ve Celle'ye ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmektir. Allah'a iman etmenin manası ona kulluk etmek. Resul'e iman etmenin manası Resul'e kulluk etmeden itaat etmek. Çünkü kulluk sadece Allah Azze ve Celle'ye yapılır. Küfürden uzaklaşmayı ifade eden kök iman. İmanın aslı Allah ve Resulüne imanın aslı küfürden uzaklaşmak. Bunun artıp eksileni ise kemale ereni ise dalı, füruğudur, dallarıdır. Yani bir e, asıl ile füruğuyu ne dedik? Kök ve dallar olarak düşünün. Kök, küfürden uzaklaşıp Allah ve Resulüne iman, onun dalları e, artıp eksilen iman. Bu manada imanın kökü hasıl olursa, kökü meydana gelirse, buna taatlerin eklenmesiyle iman artar. Taatler eklene eklene iman şubeleri de tamamlanır. Nafilelilere gelince... Bunlar insana tasdik, itikat, söz ve fiil olarak vacip olmadığı halde yapıldığında imanı artıran şeylerdir. Terk eden kimsenin imanı bunları terk etmeyerek yerine getiren kimseye nazaran eksiktir. Mesela nafile namazları düzenli olarak kılan bir kimse, üstüne üstlük gece namazı, kuşluk duha namazı gibi namazlarda devam eden kimsenin imanı bunları yerine getirmeyen kimseye göre daha nedir? Daha fazladır. Diyelim ki eksiktir bu manada. Bütün taatler bizim için iman oluyor ise müminlerden günah düşenleri de kafirlikle suçlamamız gerekmez. Allah ve Resulüne küfrün zıttı onlara iman etmektir. Allah'a ve Resulüne iman onları ispat ve itiraf olduğuna göre küfür onları inkar etmek ve yalanlamaktır. Amellere gelince şüphesiz bunlar Allah'a ve Rasulüne imanın mevcudiyetinden sonra iman ismini alırlar. Bu ifadeyi anladınız mı? Ameller ne zaman iman ismini alıyor? Allah ve Rasulüne iman, o kök dediğimiz şey, gerçekleştikten sonra ancak ameller iman ismini alıyor. Yoksa temel yani La ilahe Allah'ın aslı yerine gelmezse, kişi istediği kadar iyilikler işlesin. Hatta namaz kılsın. Hayırlarda bulunsun. Bunlar iman adını alır mı? Almaz değil mi? İşte bu mesele anlaşıldığı zaman, az önce hadiste geçen kalbinde hardal veyahut zerre kadar iman bulunan kimse cehennemden çıkar sözü iyi anlaşılır. Başkalarını düşünün şimdi. Hristiyanlar ve Yahudiler dedik az önce kafirlerdir. Allah Azze ve Celle tekfir etmiştir onları. Değil mi? Onlar bir şeylere iman ediyor değil mi? Ama Allah'ın istediği iman değil onların imanı. Yani Allah'a ve Resulüne iman gerçekleşmemiş. Amel ediyorlar. Amelleri iman dedik. Yani namazımız iman, abdestimiz iman, abdest olan namaz kılan bir sürü Yahudi Hristiyan var. Veyahut birçok iyilikler yapan, oruç tutan, e, hayırlı yardımlarda bulunan Hristiyan ve Yahudiler var, değil mi? E bu amellerde, bu dinde iman adını alıyorsa, o halde kalbinde zerre kadar iman bulunan cehennemden çıkacaksa Yahudiler ve Hristiyanlar da kurtulacak mı acaba? Aklınıza gelmiyor mu bu soru? Ha, işte şu ifade bunu ortadan kaldırıyor. Bu amellere iman denilmesi ancak o kökün hasıl olmasından sonra söz konusudur. Abdestin İman olması ancak La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın gerçekleşmesinden sonra imandır. Namazın iman olması La İlahe illallah Muhammedun Resulullah'ın gerçekleşmesinden sonra ancak iman adını alır. Anlatabildim mi? Yani bir kimse La İlahe illallahı kaybetmişse, Allah'a imanı kaybetmişse, Allah'ı birlemeyi kaybetmişse, Muhammedun Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetine imanda, Gerekeni yerine getirmemişse adam spor için namaz kılmış, işte sıhhat için oruç tutmuş veyahut temizlik için abdest almış, temizlik için gusletmiş bunların hiçbir kıymeti yoktur. Kişiyi e, o azaptan kurtaracak zerre kadar iman bunlar da söz konusu değil. Bu zerre kadar imanın gerçekleşmesi ancak La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah ile beraberdir. Allah ve Resulüne imanın gerçekleşmesinden sonra iman adını alıyor. Öyle ki biz ne diyoruz? Bizim tuvalete girişimiz çıkışımız bile iman haline geliyor, ibadet haline geliyor. Öyle değil mi? Biz tuvalete bile belli bir adab üzere girip çıkıyoruz. Allah'a sığınarak çıktığımızda Allah'tan mağfiret dileyerek, başlanma dileyerek, yemek yediğimizde normalde fıtrî bir ihtiyaçtır yemek ihtiyacı. Kafir de yemek yer. Kafirin ki iman olmuyor da niye bizimki iman oluyor acaba? İşte fark burada. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman, Allah Azze ve Celle'ye iman, Muhammed Aleyhisselatü iman, yaptıklarımızı Allah'ın ve Resulünün gösterdikleri çizgi yer üzerinde yapmamız gerektiriyor. Yemek yerken sağımıza yememiz. Onu imana çeviriyor. Helalinden yememiz. haramından sakınmamız. Besmele ile başlamamız. Bittiğinde Allah'a hamd etmemiz. Bunun gibi... Evet. Temelsiz duvar gibi. Aynen. Yani temel olmadan üzerindeki duvar ne kadar yükselirse yükselsin... ...kakaladığın zaman devrildiği gibi. iman bir temel. Evet. Yani bu amellerin bu iman binasına eklenebilmesi için... ...şubeleri tamamlaması için e, temelin bulunması lazım. Eğer bu temel yoksa bu şubeler... E, ...kişi normalde mesela kafir olduğu halde... ...hayalı bir insan dahi olsa... O hayal şubesi dolmaz orada. Çünkü temel dolmamış. Giriş yapmamış oraya. Yani bunun gibi dediğiniz doğru temel manasında. Yani Allah ve Resulü'nü kabul şartı ile taatleri yerine getirmek, iman olup bu taatleri namaz dışında taatleri terk etmek şikak ve isyandır. Fakat küfür değildir. Ama namaza gelince namazı terkin şirk ve küfür olduğu Allah ve Resul tarafından. Bildirilmiş sahabe bu konuda icma etmiştir. Ebu Hureyri radiyallahu anh bizler diyor namazın terki dışında hiçbir amelin terkini küfür olarak bilmezdik diyor. Yani bu icma gösteriyor ki e, diğer amellerin terki küfür değil fıfk, isyan, büyük günah, küçük günah derecesine göre değişiyor ama namazın terkini biz küfür bilirdik. Bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktu diyor. Allah Azze ve Celle, kimdi Hucurat 14'ü örnek veren siz miydiniz? Allah Azze ve Celle Bakara 136. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Allah'a ve bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbat'a indirilene Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere onlardan hiçbir arasında herhangi bir fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk. Deyin. Yani ayeti biraz kısaltalım. Şu peygamberler ve onlara indirilenleri iman ettik deyin diyor Allah Azze ve Celle yani. Arkasından teslim olduk deyin. Allah diyor iman ettik deyin diye değil mi? Allah'a iman ettik dememiz emrediliyor ama bedeviler inandık derler. iman ettik derler. De ki siz iman etmediniz ama boyun eğdik teslim olduk deyiniz. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi buyuruyor. Şimdi buradaki problem ne acaba? Allah Azze ve Celle diyor iman ettik deyin. Bedeviler de iman ettik diyorlar. Ama Allah Azze ve Celle siz iman ettik demeyin. İslam olduk deyin diyor. Neden böyle e, denmiş olabilir? Gerçi devamında... Ayetin devamında Allah Azze ve Celle hikmetinde açıklıyor. Henüz iman kalplerinize yerleşmedi diyor. Şimdi geleceğiz. Allah Azze ve Celle bu ayette inanç olmadan dil ile söylemenin iman olmadığını haber veriyor. Yani kalpte demek ki inanç olmadan dil ile söylemek iman değil. Allah Azze ve Celle bedevilerden o sebeple reddediyor bu sözü. Dil ile söylemek neymiş o zaman? Yeterli değil. Yeterli değil ama İslam'dır. Dil ile söylemek İslam'dır. Kalbin itikadı iman. Eğer e, şu sözü söylediklerinde Bedevilerde iman olsaydı, yani kalplerine yerleşmiş olsaydı, ne olacaktı? Dediklerinde herhangi bir problem olmayacaktı. Ama yerleşmeden söyledikler için ne diyor Allah Azze ve Celle? İslam olduk değiniz. Çünkü siz sadece dile zahire düşenleri yerine getirdiniz. Kalbi henüz daha yerleşmedi o iman. Demek ki bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. Az önce bir tarif yaptık yani iman söz ve ameldir diye. Kalbin sözü dilin sözü. Kalbin ameli dilin e, ağzaların ameli diye. O tarifi işte bu iki ayet pekiştiriyor. Dilin iman ettik demesi İslam'dır. Dilin ameli. Azanın ameli. Buna İslam diyoruz bak. Allah Azze ve Celle İslam diyor. Kalbin itikad etmesi, kalbin inkiyat etmesi, boyun eğmesi ise iman. İbn-i Ömer radiyallahu anh'ıma olarak şöyle e, bildiriyor. Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani şöyle buyurduğunu bildiriyor. Ben insanlar Allah'tan başka ilahın olmadığına, Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edinceye, namaz kılıncaya, zekat verinceye kadar onlarla savaş etmekle emrolundum. Bunları yaptılar mı? Kanlarını, mallarını bana karşı korumuş, emniyet, güvence altına almış olurlar. İslam'ın hakkı hariç artık samimi olup olmadıklarına dair durumları Allah'a kalmıştır. Şimdi yapılan bu açıklamalara göre e, şu hadisi bir düşünelim. Seyfettin abi. Peygamber aleyhissalatü vesam burada neye kadar savaşmakla emrolundum diyor. İlahi La ilahe illallah deyip namaz. Muhammedun Resulullah diyecek. Namaz kılacak, oruç tutacak. Zekat verecek mi? Zekat verecek. Oruçu? Oruçu zikretmedim. Ama e, şey olarak yani İslam'ın şartları bunlar. Bunları yaptılar mı? Kanlı malını bana karşı korumuş olur diyor. Şimdi bizim insanlar arası ilişkilerimizde bundan ötesini tespit etme imkanımız var mı? Yok. Yok. Yani la ilahe illallah derse, dilinden çıkarsa bu Müslümanmış deriz. Namaz yerine getirirse e, evet Müslüman. İşte zekatı verirse malına dokunmayız. Malının şeyini ödemiştir o. Malı e, güvence altına almıştır. İşte haccını yaparsa şunu yaparsa e, işte iffetini korursa zina cezasından kendini korur. Adam öldürmezse işte kısas cezasından canını korur. Peygamber aleyhisselatü vesselam ne diyor? İslam'ın hakkı hariç. Yani zahirde yapılan zahirde yapması gereken bu şeyleri terk ettiği zaman e, üzerine düşen hacc cezalarını öder. Bir de bunun dışında ne var? Bizim müdahale alanımız dışında olan kalplerindeki samimiyet, La İlahe söylerken doğrulukları, namazı kılarken niyetleri, ihlasları, bu bizim sorgu alanımızın tamamen dışında. Zahirde İslam'ın şartlarını yerine getiriyorsa bizim Müslüman muamelesi görür. Zahirde bunlar yerine getirmiyorsa ama La İlahe İllallah diyorsa bir taraftan, o da fasık muamelesi görür. Burada bir dehşet soru çıktı. Buyurun. İnsan İslam fıtratı üzerine doğar değil mi? Evet. Sende doğru mu? Doğru. Çünkü doğan çocuğumuz İslam fıtratı. Ne zamana kadar Müslüman? Müslümanlığından bahsetmiyor hadiste. İslam fıtratı üzerine doğar diyor. Doğar işte. Müslüman, Müslüman olarak doğar değil. Yani, şey Müslüman olarak doğar değil. İşte ne zaman e Müslüman? La ilâhe illallah Muhammedun Resulullah sözüyle Müslüman olur. Yani Şimdi şey değil ya. Yani. şey değil yani. O şartı yok orada. Yani 6 yaşında da bunu kaldense, Şimdi İslam'ın şartlarından e, mükellef olması için mesela namaza 7 yaşında öğretilmesi, 10 yaşında kılmazsa dövülmesi emrediliyor. Müslüman olması yani iman etmiş olması. Bak. Züriyet kesminde yani çocuklarda akıl bali olmamış çocuklarda onun hükmü annesi babasına tabidir. Bu sebeple dünya hükmü olarak bir kimse doğduğunda annesi babası Hristiyansa veya Yahudi ise e, buluğa ermeden ölürse işte Yahud veya Hristen mezarına gömülür. Müslüman ise buluğa ermeden önce annesi babası babası daha doğrusu e, o Müslüman mezarına gömülür. Ahiretteki hükümleri ise Allah Azze ve Celle'ye kalmıştır. Ulu'dan önceki konumu babasının hükmüne tabidir. Oradaki İslam tabiriyle bu bahsettiğiniz siz İslam oldunuz deyiniz şey aynı mı? Yani İslam putarı Onlar putarı de diyor. siz İslam oldunuz deyiniz. Ee, ee, şimdi bak demeyin. sorun tam e, aslında galiba ifade edemedim. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin orada Bedevilerden bir nefiyetli bir şey var. bedeviler ne diyorlar? İman ettik diyorlar. Değil mi? Şimdi iman ettik, birisi bize gelse dese ki arkadaş ben iman ettim. Biz o insanın imanını bilebilir miyiz? Evet. Bilemeyiz. O tamamen kalbinin bir şeyidir değil mi? Ama Allah Azze ve Celle bilir. Allah Azze ve Celle bildiriyor onlara sizin imanınız daha e, yerleşmedi diye. Ama iman ettik demeyin diyor. Bedevler İslam olduk deyiniz. Onların iman ettik demesi şayet kalplerindeki ikrar yerinde olsaydı İslam olurdu. Tamam, yani dilin ameli olduğu için, zahirde bir amel olduğu için İslam olurdu onun adı. Şimdi iman ve İslam biz bir arada zikrettiğimizde o konu gelecek. İman ile İslam arasındaki i̇slam fark islam başlığında. Olmak mı evet. İslam dinine mensup olmak. İslam dininin e, birer Şeyi. Şimdi İslam'ın kelime manası teslim olmak değil mi? Yani Bakın şimdi siz biraz şimdi acele ediyorsunuz şöyle. Ee, İslam'ın İslam ile iman arasındaki fark başlığı altında konumuz gelecek. Ama bugün allah Alem e, yetişmez. E, i̇man ile İslam arasındaki farka geçmeden önce biz burada diyoruz ki İslam iman ile bir arada zikredildiği zaman bu iki kelime bir arada zikredildiği zaman İman kalbe ait fiilleri ifade eder. İslam ise zahirdeki azaların amellerini ifade eder. Şimdi Bedeviler iman ettik demekle ne demiş oluyorlar? Bakara suresi 136. ayetinde Allah'a e, iman ettik deyin emrini yerine getirmiş oluyorlar dilleriyle. Yani zahirde e, bir fiil söz konusu. Allah azze ve celle fakat siz iman ettik demeyin. İman sizin kalplerinize yerleşmedi. İslam olduk deyin. Yani siz İslam'ın amellerini yerine getirdiniz. Zahirdeki amelleri yerine getirdiniz. İşte La İlahe illallah dediniz. Bu bizim için nedir? Yani insanlar arasında birisi gelse dese ki La İlahe illallah ben Müslümanım dese. Biz onu Müslüman kabul ederiz değil mi? Kalbinde nifak taşıyamaz mı? Taşır. Küfür taşıyamaz mı? Müslümanlara karşı düşmanlık taşıyamaz mı? Taşır. Ama biz ona hükmedemiyoruz. Adam değil mi ki La ilah illallah ısrar etti bize? Biz onu Müslüman biliriz. Ama Allah Azze ve Celle için durum bizdeki gibi değil. Bedeviler iman ettik dediğinde Allah Azze ve Celle onların imanının ne durumda olduğunu biliyordu. Allah onların kalplerini bildiği için siz iman ettik demeyin diyor. Aynı şekilde insanlar arasında biz mutlak manada iman ettik ifadesini e, mesela ben müminim diye kullanmıyoruz. İnşallah müminim. Yani bunlar hep gelecek ilerideki bölümlerde. İmanda istisna konusu. İnşallah müminim. Ama şurada kesin ifade ederiz. Ben Allah'a iman ettim. Peygamberine iman ettim. Ahiret binine iman ettim. Kadere, hayrıyla, ile Allah'tan olduğuna iman ettim. Bunlar gibi. Bunları ifade ederken iman ettim kelimesini e zikredebiliyoruz. Kalbimizdeki imandan ne yapıyoruz? Şahitlik etmiş oluyoruz. Ama... Ben müminim diye mutlak söyleyemiyoruz. Çünkü ben müminim ifadesi bunlarla sınır değil. Çok şumurlu bir ifade. İbn, e, Sad bin vakas Vakkas radiyallahu e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gelip işte falanca da mümin oldu. Mümin idi. Ona da ganimetten pay versen dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam istersen mümin demede müslim de diyor. Ama o mümin diyor. Sen yine de diyor, Müslim de diyor, mümin deme diyor. Ee, bunlar detaylarla ileride gelecek inşallah. Ama o çocuğun meselesi işte dünya hükmü bakımından e, annesini, şey, babasına tabidir, babasının hükmüne tabidir. kelime-i şehadet getiriyor ve çok şükür olsun diyor cenneti bir kişi daha e, kazandırdık diyor. Yani orada da yani o çocuğun dahi kelime-i şehadet getirmediği cennete giremeyeceğini görüyoruz burada. Evet. Şimdi e, aslında bu çocuk konusu yani bu ermemiş çocuk konusunda bayağı bir detaylar var. E, Onlar inşallah ileride kader bablarımız gelecek. Onunla da alakalı. Kader konusuyla da alakalı. Çünkü onun takdiri, onun ileride ne yapacak olduğunu en iyi Allah bilir Bir diğer bir hadiste. E şimdilik önümüzdeki konuyla devam edelim. Çocukların konumu tamamen farklı. Önce imanın anlaşılması lazım. Ebu Hurey radıyallahu anh'den gelen rivayette Git ve karşılaştığın herkesi Kalbinde yakin ile Allah'tan başka ilah olmadığına şahit ettikleri takdirde cennetle müjdele buyurmuştur Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Burada kalbinde yakin ile Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik edenleri müjdele diyor. Yine buradaki yakini insanlar bilmez değil mi? Ama biz insanlara hüsnizanla mükellefiz. Yani işte falanca la ilahe illallah dedi ama o işte münafıkça söyledi diyebilir miyiz bunu? Bu bize böyle bir yetki verilmemiş. İşte falanca bazıları diyor şimdi ya işte bu toplumda la ilahe illallah diyor ama bunların la ilahe illallah demesi geçerli değil ki diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl bir toplumdan kabul etti bunları? Öyle bir söz ki bu söz münafıkça söyleyen bir kimse için dahi dünyada güvence diyor bu kadar. Bu sözü söyledikten sonra eğer küfür, kendisini İslam'ın dışına çıkaran bir şey sadır olursa, o zaman durumu değişiyor bak. Ama la ilahe illallah söyleyen, ikrar eden kimse de asıl olan İslam. İslam olunca, Müslüman olunca o kimseyi tekfir etmek çok zorlaşıyor. Şartların, tekfirin şartlarının yerine gelmesi, manlerinin ortadan kalkması gerekiyor. Yani La İlahe İllallah söylemek bu şartları ve manileri e, bize yükümlü kılıyor. Yoksa bunlar söz konusu olmadan bir kimse tekfir edilirse e, biz kendimizi tehlike atmış oluruz ve imanımızı çok ucuza, çok hafife almış oluruz. Evet. La İlahe sözünde e, sadakat, kalbin dost doğru olarak bunları söylemesi gibi şartlar var. Ama bu Konumuza böyle e, en doğrudan delalet eden bir rivayet var. Onu zikredersek herhalde konu biraz daha iyi anlaşılır. Evet Allah Azze ve Celle biliyorsunuz namaza iman ismini veriyor. Hangi surede? Bakara suresinde. Kıblenin tahvilinden bahsederken, mesela e, önce Beyt-i Mahdis iken Allah Azze ve Celle artık Kabe'ye yönelin. Mescid-i Haram tarafına çevirin diyor. Kıblenizi diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeler soruyorlar. Kıble değiştirilmeden önce ölenler ne olacak? Yani onlar namazlarını eski kıbleye doğru kıldılar. Onlar ne olacak? Allah Azze ve Celle buna cevap olarak şu ayeti indiriyor. Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. Burada iman değil, namaza diyor. Aynı şekilde temizlik imanın yarısıdır. Yani taharet, abdest. Abdest imanın yarısıdır buyurulmuştur. Burada kasıt namaz. Namazın yarısı. Namaza iman ismini veriyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yine Bera Radiyallahu Anh'den gelen bir rivayette İmanın en sağlam kulpu nedir bilir misiniz diye Nebi Aleyhisselatü Vesselam soruyor. Namazdır diyorlar. Şüphesiz namaz güzeldir, hasenedir, iyiliktir. Bundan başka diyor. Cihattır diyorlar. Şüphesiz cihat da güzelliktir. Başka ne olabilir diyor. Hacdır. Şüphesiz hac da güzeldir. Onun dışında diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Oruçtur diyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz oruç hasenedir. Bir iyiliktir, güzelliktir. Ancak kastettiğim o da değil. Muhakkak ki imanın en sağlam kulpu Allah için sevmen ve Allah için buz etmendir. Bakın sahabelerin verdiği cevaplar nasıl cevaplar? Namaz nasıl bir amel? Azaların ameli. Ondan sonra cihat. Azaların ameli. Diyorlar ki işte oruç. Bu da azaların ameli. Hac diyorlar. Bu da azaların ameli. Ama diyor imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Sevgi ve buğz tamamen kalbin ameli. İşte kalbin ameli devreye giriyor burada. Hani az önce e, tarif yaparken söz ve amel dedik. Sonra bunu ayırdık. Kalbin sözü, dilin sözü. Ameli de ikiye ayırdık. Kalbin ameli, e, arzaların ameli diye. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek burada kalbin bir ameli oluyor. Dolayısıyla dinin sözü arzaların ameli e, dilin ameli arzaların ameli ve kalbin sözü ve kalbin ameli bunların hepsi iman kapsamında bunlar bir araya gelmesi gereken şeyler. E, konuyu bitirirken ince bir detay var bazı akıllara bu tip sorular takılabilir. Allah Azze ve Celle Asir Asır Suresi'nin 3. ayetinde şüphesiz iman edenler ve salih ameller işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır buyuruluyor. Ne dikkatinizi çekiyor bu ayetlerde? Amelle iman ayrı, Amelle iman ayrı zikrediliyor. O zaman acaba e, ameller imandan değil mi? gibi bir soru akla gelebiliyor. Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye etmenin ayrıca zikredilmesi bunların salih amellerden olmadığını gösterir mi? Hayır. Ama burada ayrı zikredilmiş. Değil mi? Nasıl ki bunlar e, salih amelden ayrı değilse salih amellerde imandan ayrı değildir. Yani ayet kendi içerisinde cevabı e, barındırıyor esasında. Veya... İman edenlerle kast edilen Allah'a iman etmek ve salih amellerle Allah için iman etmektir. Bu iki iman açıkladığımız şekilde birbirinden farklı olduğu için iki isimle zikrediliyor. Allah en iyi bilendir. Ümmü Seleme radıyallahu anha diyor ki, Nebi aleyhisselatü vesselama Hişam bin Mukire akrabayı gözetirdi, misafiri ağırlardı ve yemek yedirirdi. Şayet sana yetişip Müslüman olsaydı bunların faydasını görür müydü? dedim diyor. Bakın e, az önce dediğimiz gibi zahirde bir takım iyilikler şayet İslam olsaydı iman adını alabilecek amellerdi bunlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Hayır. Şüphesiz o dünya için bağışta bulundu. Bir gün olsun Ya Rabbi beni din gününde bağışla demedi. Şayet böyle deseydi kurtulacaktı. Neden? Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam henüz yetişmemiş. Ama bu yaptıklarında da İhlası gözetmemiş. Allah için yapmamış. Ne bir haslet vesamı bunu beyan ediyor. Yani amelin yerine gelmiş olması kişinin kurtulmasına yetmiyor. Onun ihlas üzere yapılması gerekiyor. Evet, bu hadis iman ile amel arasındaki ayrılmazlığın delillerindendir. Hem iman edilecek hem de yapılan amel Allah'a has kılınacaktır. İman olmadan amel kabul olmadığı gibi Allah için halis kılmayan amelinde kabul olmayacağı bilakis bunun kişinin aleyhine bir durum olduğu belirtiliyor. Evet. Bu konuda anlamadığınız, kafanıza takılan bir mesele varsa sorularınızı alalım. Yoksa kaydımızı bitirelim inşallah. Ya da ben sorayım. Şöyle Cavit, Cavit en benim bildiğim Murat'la Fazım abi. Ee, her zaman her zaman uyur ama uyurken de dinler. Nasıl beceriyor bilmiyorum. Kimsin şey? sen? Hı. Ne, ne yaparsın? Her zaman uyudun. Yani her zaman derken seni gördüğüm her zaman. Mesela Usayd Hoca'nın orada bir iki sefer gördüm ben seni. Hı. Ben bir soru sorayım istersen. Orada mı uyuyordun? Hı. Uyuyordun. Tabii çaktırmadan uyuerdün. Böyle göstererek göstererek değil. Ama sordu, hoca sorduğunda da biliyor yani saklanmayalım. Zaman... Nasıl beceriyor Hayır, bilmiyorum. Hemen soralım. Göz, göz kafa. En bari şeklinde şey. uyuyan Adem abi. Korktü bayraklarım. Yeteri evet. abiye el aldı olsun. Kaktırmadan dolmasan abiye ya. Hı? Kuzu beyler. Kafam ağrıyor artık. He. Sarımdan uyuyamıyor. Evet. Sadık bir iman günümüzde nasıl olması gerekir? Salih bir amelin Nasıl olması gerekiyor? Şimdi salih amel, bugün herkes bakıyorsun salih amel diyor. Herkes iman diyor. Ufak bir parantez açabilir misiniz? Ufak parantez açalım. Aslında derse başlamadan önce ufak bir parantez açmıştık bu konuya. Ee, Allah Azze ve Celle Nur Suresi 55. ayetinde kullarından sahih bir iman ve salih bir amel istediğini. Şayet kullar bunu yaptığı takdirde de kendilerinden öncekileri yani şu an yeryüzünde bulunanlardan öncekileri nasıl yeryüzüne hakimler kıldıysa bizleri de yeryüzüne hakimler kılacağını bildiriyor. Ama istediğinin, kendisinin istediğinin önce yerine gelmesi lazım. Sahih bir iman Allah Azze ve Celle'nin tarif ettiği şekilde, Peygamber Aleyhisselatü açıkladığı şekilde. Bunun en başında tabii ki ee imanı anlamak, doğru anlamak geliyor. Bugün e, bugün konunun başında ifade ettiğimiz gibi sadece imanın tarifinde bir sürü fırka söz konusu. Sadece kalbin bilmesini yeterli görenler var. Onun bir uzantısı olsa gerek ki günümüzde İslam adına hiçbir amel işlemedi halde sen benim kalbime bak, kalbim temiz diyebilenler var. Yani azalarımın ameli önemli değil. Veya parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. ifadelerinde olduğu gibi. Muhakkak ki e, iman bulunan bir kalp mutlaka dışına yansıtır. Azalarına e, amel olarak yansır. Ahlakına yansır. Davranışlarına yansır. Kalpteki iman bunların hepsini getirir. Kalbin, mesela biz iman tarifini yaparken kalbin ameli diyoruz. Kalbin ameli bir de kalbin sözü, dilin ameli ve dilin sözü, ağzaların ameli. Bunların hepsine birden iman diyoruz biz. Kalpte bunlar yerleşirse, bu tasdik söz konusu olursa, ağzalarda da bu tasdike dönük işler sadır olur. Bir kimsenin kalbi tasdik ederken ağzalar yalanlayabilir mi? Yani yalanamaz da... Yok. Dil sürtüşmesi oldu. <gülüyor> Mesela namaza kast, iman ettiğinde namakılmazsa yalanlamış olur. Bu maya. He. Şimdi şöyle. E, o kalpte tasdik olmadığını gösterir aslında. <gülüyor> Mesela bir kimse ahirete iman ediyorsa, cennete cenneme iman ediyorsa yahu cenneti arzulayan bir kimse onun için çabalar herhalde. Cennemden korkan bir kimse ona düşmemek için elinden ne geliyorsa sakınır. Yani kalpte bu tasdik gerçekleşirse azalara mutlaka yansır bu. Onu demek istiyorum. Ondan sonra amelin salih olması. Amel de Peygamber aleyhissalatü vesselamın öğrettiği gibi olacak. Yani sünnete uygun bir amel olacak. Aynı zamanda Allah azze ve Celle halis kılmış olacak. Yani hem kalbin muhafazası hem azaların muhafazası. Bir kimse şurada dört dörtlük sünnete uygun bir namaz kılsa. Yani hiçbir kusur göremezsin belki. Ama kalpte bir rüya varsa Allah katında o amel hiçbir geçerliliği yok demektir. Aynı şekilde adam çok ihlaslı olabilir. Öyleleri çoktur. Ama sünnete uygun kılmıyor. Sünnete uygun kılmıyor. İhlaslı. Allah'a taat etmek istiyor. Sünnete uymadığı için onun namazı da kabul olmaz. Nitekim Huzeyfe radıyallahu anh. Bir kimsenin rükusunu tam yapmadığını gördüğü zaman diyor ki, e, şayet bu şekilde ölürsen diyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dininden başka bir fıtrat üzere ölürsün diyor. Veyahut bir bedevi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mescitte bulunduğu bir sırada geliyor, hemen namazını kılıyor, selam veriyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam selamını almıyor, git diyor, sen namaz kılmadın, namazını kıl da gel diyor. Adam 2-3 sefer gidip geliyor. En sonunda diyor ki ey Allah'ın Resulü bilmiyorum bana öğret diyor. Onun selamını bile almamayı getiren bu şey ne? Yani adam ihlaslı belli ki namaz kılmaya azimli. Kılmıyorum deyip çekip gidemez mi? Ama bana öğret diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona rükuda itminanı, ağızaların iyice yerleşmesi gerektiğini bunları tek tek öğretiyor. Ee, ve o da bundan sonra o şekilde kılıyor. Yani amellerde düzgünlük, zahirdeki bir düzgünlüğü gerektirdiği gibi kalpteki ihlasın da düzgün olmaz. Rıya için, suma için, gösteriş için başkalarını beğendirmek için olmamalı. Bazıları mesela geliyorlar diyorlar ki ya işte tamam siz işte namazda ellerinizi falan kaldırıyorsunuz da insanlar da tepki yapıyor bu. Evlerinizde Sünnete göre kılın da ne yaparsanız yapın da işte camilerde böyle kılmayın. Bu böyle düşünen bir insan neyi arzuluyor? Acaba Allah'ın rızasını mı? İnsanların beğenmesini mi? Şayet Allah'ın rızasıysa onu Allah'ın istediği şekilde yapmak zorunda. Resulüyle öğrettiği şekil neyse o şekli uydurmak zorunda. Hiçbir yerde Allah Azze ve Celle işte insanlara uyun demez. Bilakis Enam suresinde buyurduğu gibi insanların çoğunluğuna uyarsan seni hak yolundan saptırırlar diyor. Şu ölçü değil. Çoğunluk ölçü değil. Bilakis böyle bir tavır Belki bizleri ileride meydana gelecek bidatlerden mesul tutacaktır. Çünkü sünneti bilenler sünneti halk içerisinde terk ederse onun yayılmasına, bidatlerin yayılmasına bizzat yardımcı olmuş olur. Allah razı olsun. Amin cümlemize. Haftaya herhalde başka bir kardeş gelir ama e, muhtemelen sırayla bir sırayla geleceğiz. Amin, izin Aslında sen geldi. iyi olur. Tek gelirsin. Haftaya gelirsin. Ama başka kardeşler gelecek inşallah. Yani Allah devamlı. Allah razı olsun Amin cümlemize. De. Biliyorsun çayın çabuk işte o dedi şöyle millet ya, yani ya imamım bana ya. ben amini e, cihan söyleyince e, bana evet. dedi ki ya dedi sen Yine amin söyle. deyince cemaatten korkanlar varmış biraz daha tez <gülüyor> söyleyebilir misin. Sessiz <gülüyor> yani dedim. Mi? Yani o kadar şuursuz mu duruyormuş yani Fatiha'nın sonunda ah. amin denildiğini bilmiyormuşlar mı korktu diye şey yapınca da <gülüyor> ya, yaşlı insanlar dedi çıktı. Şimdi <gülüyor> e, aslında bunları bizim ihmal etmememiz lazım. Çünkü mesela Maraş'ta arkadaşlar bir camiye gidiyorlar. Caminin imamı da herhalde e, Mahmud Efendi cemaatinden neymiş? Bunlar deyince amin diyorlar. Bakıyor ki imam bunlar bunu terk etmeyecek. İkinci rekatta söylemiyor. İçinden söylüyor. Ve orada cemaat bizim arkadaşlar mı kınar, imam mı kınar? Düşünün şimdi. He, orada imam suçlu çünkü o, halkın herkesin bildiği bir şeyi terk ediyor orada. Sırf arkadakiler amin demesin diye. Yani bunlara ishar etmek lazım. Ee, yanlış giden bir şeyler var. Mesela diyanette bizim imam kardeşlerimizde Allah ısrar etsin. Yanlış giden bir şeyler var. Halkın bunun farkına varması ve batıl karşı tavır alması lazım. Tam tersini yapanlar var. Mesela imamlara, işte bu imamların arkasında namaz konulmaz diyor. Çekiyor gidiyor. Madem sen bu kadar hakkı biliyorsun, neden batıla terk ediyorsun Allah'ın mescitlerini? Öyle değil mi? İmam işte hutbede şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Öyle yaptıysa ağzına tıka. Öyle değil mi? Bekle. Bekle. buraları diyorlar. E, namaz dılarsan diyorlar, kafir olursa diyorlar. Yani bir müslüm yani bir mümkün kafir demek. evet yani Bu evet. şeyin ne olur yani. Öbürde kendisi gider. Yani tekvirle suçlayanın kendisi gider ama biz her ikisini de tekvir etmeyiz. Ayrı mesele. Fakat e, burada konun namaz olduğu için söylüyorum. Bir kimse kafir olsa dahi Kafirin arkasından namaz kılan kafir olur hükmünü nereden çıkarıyorlar? Kafirin bile arkasından namaz kılsan günah işlemiş olursun ifadesini kim nereden çıkarıyor? Kılmamak gerekir. O namaz batıldır. Geçersizdir o ayrı. Yani kafirin arkasında, kafir olduğunu bildiğin birisinin arkasında kıldığın namaz geçersiz. Ama kafirin arkasından namaz kılmak haramdır veya kafirin arkasından namaz kılmak küfürdür ifadesi. Nereden kaynaklı? Ne kitapta buna bir delil var, ne sünnette bir delil var. Bilal ki, sünnet diyor ki, sizin başınıza öyle imamlar, öyle idareciler gelecek ki namazı vaktinin dışına çıkaracaklar diyor. Siz onlara yetişirseniz vaktinde kılın, onlarla beraber kıldığınızda nafile sayın diyor. Bunu diyen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Namazı vaktinden çıkarmak biz inanıyoruz ki küfürdür. Ama böyle bir ortamda dahi Cemaati terk etmemeyi Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Sen vaktini kıl, vaktini zayi etme, namazını zayi etme ama diyor onların arkasından namaz kılmayı da terk etme diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam gösterdiği bu. Diğerleri ise demek ki ancak bidat ehli yapar diğerinin yaptığını. Yani tekfir etmek tamamen e, işin ayrı bir boyutu. Yani tekfir çok daha farklı bir boyut. Adam Namaz kılmakla Allah'a şahitlik ediyor, Allah'a kulluk ediyor. Nedir onu küfre sokan? Bunu, bir umur. kimsenin, bir kimsenin Müslüman olduğuna çok kolay hükmederiz. Böyle memuruz yani. La ilahe illallah. Söyleyi vermesi, o Müslüman olduğuna hükmederiz. Ama küfürüne hükmetmek için şartlarının yerine gelmesi, manlerin ortadan kalkması gerekir. Buna da hükmedecek herhalde bizler değiliz. İlim ehlidir her önüne gelen e, bu hükmü icra etmeye kalksa kimse birbirine selam vermez. Nitekim öyle de oluyor bazı çevrelerde. Adam et yiyeni bile tekfir ediyor şimdi. Yani et yemiyor. Et yemeyenler vardı ayrı. Et yiyenleri de tekfir ediyor. Neden? Et yiyorsa işte o bu toplumu tekfir etmiyordur. Kafiri tekfir etmeyen kendisi de kafir olur. Diye ne yapıyorlar? Zincirleme işletiyorlar. Tekfir ediyorlar. Allah muhafaza. ...bidat öyle bir ki diyor, kim bir sünneti e, icra etmeye şey yaptığı zaman, ya dine sonra bir şeyler sokuyor diye sünneti yargılayacaklar diyor. Evet. Yani şu anda günümüzde bidat da o kadar çok yani imam, cemaat veya ağırla baktığımız zaman bidat daha fazla. Ama sünnet olan bir şey koyduğun zaman adam sünneti böyle yadırıyor. Yani benim oradaki Fatiha'nın akabindeki amini Cehren söylediğim zaman adam... Yani rahatsız oluyor. Yani korkuyormuş. Bunu direkt imama şey yapıyor. İmam benden biraz daha sessiz olmam, Yani e, demesi gerekirken yok. Yani bu Allah Resulü'nün. Yani ve hacca gidip gelen insanlardır bunlar. Yani orada görmüşlerdir. Yani İşte doğuşunda... bunun tek çaresi bizim cemaati elde etmemiz. Yani cemaate tebliği artırmamız. Çünkü bir imam sonuçta kendisine ...sunulan belli çizginin dışına kolay kolay çıkamaz. Çıkmasını da bekleyemeyiz. Çıktığı anda... ...başka bir yere ya sürgün edilir, ya şu olur ya bu olur. Biz bunu bekleyemeyiz ama... ...cemaat bilinçlenirse... ...bırakalım işkenceyi onlar çeksin. Yani sünnete uymamakta ısrar eden çeksin. Öyle değil mi? Yani benim, e, şey... Cemaati bilinçlendirmek önemli olan. Bizim... Cemaat bilinçlenirse... Ne imam ne müftü barınamaz. Yani bidatı e, evet. söylemekte barınamaz. İmamı düzeysen cemaat düzenmesekin öyle devam eder. Tabi. Yani bu toplumda mesela e, şöyle bir yapı var. Yani eskiden beri ilim ehli toplumu yönlendirir. Yani ilim ehli toplumu yönlendiren ana unsurdur. Ama biz bu toplumda toplumu yönlendiren unsur olarak imamları görmüyoruz. İmamlar değil yani işin şeyi. Çünkü o imamların arkasında namaz kılanılan her biri mutlaka bir hoca efendiye bir şekilde bağlı. Veya hiç değilse e, cahil avamdan olabilir. Onlar da tek tüktür yani. Bizim cemaatleri terk etmememiz bilakis cemaatle diyalog içerisinde olmamız lazım. İmam bizim rakibimiz değil. Allah için orada e, namaz kıldıran birisi. Ha bu gayesinden sapıp bir şeyler yapıyorsa da Cemaat ona haddini bildirmeli. Bidat öğrettiği için el üstünde tutulmuş yıllarca. Bundan sonra sünnet üzere. Sünnet üzere amel eden elimizin üstünde olsun ki imamlar da bu güvene kavuşsun. Bugün mesela e, neden imamlar oradan buraya sürülüyor? Arkasında cemaat yok ki. Adam mesela namazda ellerini kaldırıyor, sünneti yerine getirmek istiyor. Cemaat şikayet ediyor. Aleyküm rahmetullah. Hadi geziyoruz. Eğer o cemaat sahip böyle bir he, sahip çıksa böyle bir sorun yaşanmaz. <gülüyor> Hutbede batıl konuştuğu zaman cemaat toplu olarak tepki verse imam e, bir kere dili dolaşır hutbesinde artık. ...hutbedeyken müdahale etmek yok da çıkınca mı yok da? müdahale etmek de var. Valla adamın sözüne bağlı. Valla ben... Baktın, böyle... ...baktın hutbeyi iptal edecek. Ben öyle şeyler gördüm ki e, adam tutuyor demokrasi İslam'ın ta kendisidir falan diyor yani. Böyle bir ortamda e, eğer yapacağın tepki etki verecekse o tepki yapılmalı. Hadi lan in oradan... Yok, tepki oldu Yani Türkiye'de öyle tepki cami İşte diyorum ya önce alt zemini oluşturacaksın. Yani sen kalkıp tek başına yapsan onu kimse Ama sana şey yapmaz. Ha, dayak bile yersin. Önemli olan gösterilen tepkinin nasıl bir sonuç vereceği. Aynı şeyi şöyle düşün. Şuradakilerin hepsi ya 15-20 kişiyiz. Bir camideyiz, sen oradan, ben oradan, diğer kardeşi oradan. Hepimiz birden ayaklansak, imam Bey şöyle bir titremeye başlar artık yani. Rastgele konuşamayacağını bilir. Tercihini artık yapmalı yani. Ya korktuğu makamlar ya da Allah. Yani sözlerinde biraz daha dikkatli olması sağlanabilir bu şekilde. Ama önce cemaatin ıslahı. Allah razı olsun dilinizden. Ham cümlemizden hocam. Hoş geldiniz, inşallah. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Aleyküm. Aleyküm selamlar, evet. ve şey ve